seyyar. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın sizin. Meyhanasınız. İyi diyelim. <gülüyor> Şimdi diyemeyelim gibi oluyor herhalde. Evet çok zor oluyor. Giderek her hafta daha da irtifa kaybediyoruz. Kendimi şey gibi hissediyorum. Bir denizaltıda böyle <gülüyor> sürekli dibe dibe dibe. Evet abi. Tamam. Yani, bugün Mahir yok ama Can evet. Tombil var genç arkadaşlarımızdan. <gülüyor> Merhaba Can. Merhaba. Ee, şey bugün mesela Agos'un verdiği manşette... ...İleri demokrasi oksijen çadırında diye vermiş ki... İnsan bu oksijensizlik meselesini senin yazılarından da, kendi okulu konuştuklarımızdan evet. da sık sık hissediyor doğrusu. Ama ne yapalım konuşacağız tabii. E, tabii haliyle. Geçen hafta işte Van Devrem'in tabii hepimiz herkes, herkes konuşurken birdenbire öyle bir konu aslında çok ortada kalmadı. Böyle bir arka motif olarak hani haberlerde vesaire geçiyor ama... O işte o zaman yapılan yardımlar tek yürek olunması vesaire. işte bugün bitti. <gülüyor> Hemen. Gün çok bir hafta ilginç ömrü varmış. Evet. Aynen öyle. Ve bir de çok ilginç bir haber vardı. Onu söyledin. Ben de ekleyeyim müsaade dersen. Tabii. Bu Van depremi için Kanal D'de ve Samanyolu TV merkezli televizyonda düzenlenen 14 <gülüyor> müteahhit televizyonun evet, bağış evet. kampanyalarında toplamda 127 milyon lira bağış toplandığı açıklanmıştı ama çoğu reklammış onların diye bir haber çıktı. Hı hı. Yani yani, e, yani o kadar büyük bir bağış yok ortada. Kesinlikle yani büyük bir fark var. 127 milyon denirken lira. Hı hı eee hesaba ancak 20 milyon yattığını tahmin ettiklerini bunu denetlemenin kendi sorumluluklarında olmadığını söylemiş Başbakanlık basın müşaviri Mustafa Aydın. Açıklığı yani ne diyeyim yani tabii insanlarda bir yandan böyle bir şeyin hani bu kadar yardım topluyoruz, bu kadar büyük toplanıyor. E o zaman benim yardım etmeme gerek yok gibi bir psikoloji de doğar orada. Neye yaratılmak istendiği Ben bilmiyorum hani bunun o şeffaflık sağlanmadıysa ama şeffaflığın sağlanmadığı tek alan bu değil ki. Ee, yani orada işte yardımların hakikaten ne kadar ulaşıp ne, ne olduğunu ne yapabildiğini bilmiyoruz bir kere toplumun her kesiminde bir otoriteye güvensizlik var Van'da mesela işte herhangi bir şekilde yardımlar dağıtılırken ilk başta Arbe'de çıktıysa bu oradaki vatandaşın, tırnak içinde vatandaş yani hepimiz vatandaş konumundayız. Güvensizliği devlete. Çünkü onun düzgün şekilde dağıtılacağı, kendisine ulaşacağı, ihtiyaçlarının karşılanacağı ile ilgili bir güvensizlik var. İşte hep o klasik Japonya benzetmesi yapılıyor. Orada başka bir kültür var deniyor hatta. Mesela herkes sırasını bekliyor. Çünkü devlet onu zaten düşünmüş ve vatandaşın da bir güveni var devlete karşı Nasıl olsa devlet benim ihtiyacımı karşılayacak diye. Ama burada öyle bir şey yok. Bir kere o var. Öbür tarafta olayın hani batı kısmında diyelim yani batı derken aslında Türkiye'nin gene her tarafı yani doğusundan batısında olan bir şeyden bahsediyoruz. Bu duygunun. Farklı bir yardım. Ben ya, verdiğim yardım yerine ulaşmayacak nasıl olsa gibi. Ve bu sonunda öyle müthiş bir yozlaşma getiriyor ki değerlerin yozlaşmasını. Ne geleneksel var or ortada ne model değersizlik evet. bu tamamen evet, yani. bütün değerlerin çöküşü ve bu evet. dayanışma e, duygularının filan da aslında zaten unutulmuşlar yani geri planda kalmış şeyin büsbütün e, içinin evet. boşaltılması gibi bir durum var mesela samanyolu yayın grubu kimse yok mu derneği ve TUSKON diye Türkiye İş Adamları ve san Sanayiciler Konfederasyonu'nun ortaklaşa yürüttüklerinin Samanyol televizyondaki Kardeşlik Zamanı programında da 65 milyon Türk lirası bağış toplandı, açıklanmış Ama bunun 40 milyondan fazlası zaten özel bir firmanın ev yapımıymış. Geriye kalan 25 milyonun <gülüyor> yani, nakdi yardımında 7 milyon 800 lirası toplanmış mesela. Yani, ne <gülüyor> diyeceğini <gülüyor> bilemiyor insan evet, hakikaten. Evet. Yani ondan sonra da aman yarabbim şimdi Hayır algılarımızla öyle bir oynanıyor ki hani daha önce söylemiştim eskiden hani oynayan <gülüyor> diyelim ki bir kaynak vardı şimdi on bin tane kaynak var bir oradan bir caz bir etki geliyor bir cüz bir etki geliyor ve ha hakikaten yani <gülüyor> nasıl bir algımız oluşuyor ne oluyor nedir ben, ben bilemiyorum yani evet. gerçekten şimdi. <gülüyor> Bir kafa karışıklığı ve şey vaziyetindeyiz. Bir e, acıklı dediğim yani. Evet. Van depremi unutulduğu gibi şey de hiç gündeme gelmedi. Biraz önce Can'la onu konuşuyorduk. Yani dünya hop oturup hop kalkıyor bu işgaller. Wall Street'te başlayan ve dünyanın her tarafına yani yayın, bozkır yangını gibi yayılmış işgaller. <gülüyor> Çok da ilginç gidiyor işçi sınıfından filan sendikalardan müthiş şimdi kış destekleri falan gelmeye başladı tık yok Türkiye'de medyada sızlıyor. Türkiye'de bunları biz yani dünya pardon dünya ilkesiyiz lütfen yani model ilkesiyiz evet. gel derim yani ihlenmeye gerek var mı? Hatta bu Arap baharı falan gibi müddetel olaylarla bir takım oradaki aşağı halkların ayaklanmasıyla biz onların üstündeyiz yani gidip değil mi böyle gururumuz kabarıyor biz oraya gidince işte Türkiye geldi falan filan diye tapınıyorlar çünkü evet. <gülüyor> ya bu böyle bir ruha işte geçenlerde işte ben BBC'de bir belgesel seytiminden bahsetmiştim yazımda ya sadece olduğu gibi çok da basit bir belgeerde de aslında büyük bir araştırmacılık bir araştırmacı gazetecilik örneği değil bir muhabirin oraya gitmesi başarılı iyi bir muhabirin ama bu da çok önemli bir şey tabi oraya gitmesi ve bu sıra gidip bu ayaklanmada tahril meydanı ayaklanmasında Göre, görev değil mi yani şey yapan öncü rol üstlenen bazı gençlerle e, genç derken illa 20 yaşında çocuklar değil yani işte meslek sahibi falan genç insanlar e, doktorlar diyelim vesaire onlarla görüşmesi görüşlerini alması yani evet, ben de seyrettim çok çok etkileyiciydi tabi evet yani Onu seyredince yani sadece olduğu gibi bir yorum yok. Emperyalist güçler, bilmem neler, bir şeyler, bir şeyler böyle süs yok, gramatik müzikler yok. Hiçbir şey yok. Olduğu gibi. Hayır yönetmenleri, Ve... doktorları falan veriyoruz. Benim tek itirazım mesela şeyi o ilk video, kendi videosunu çeken 26 yaşındaki kızı Esma Mahfuz'u fazla ön plana çıkartmadı diye bir itirazım vardı ama bu da artık... Yani tabii canım ya yani bile... yani şimdi e, o kadar eleştiri getirebilirsiniz ki ya bu esprisi şey için çok tabii. güzeldi ben de tamamen katılıyorum yani. Tabii tabii yani Muhakkak şimdi e, keşke Türkiye'de de olsa da biz de böyle şeyleri eleştiriyorsak niye öyle olmadı niye böyle olmadı? Ya yani evet. yapılan programlar sonucu ruhsuz tuhaf şeyler haline geliyor böyle insanın seyretmekten sıkıldığı. Bir kere oradaki o şeyi almak önemli. Bir doktorun mesela e, o belgeselde bir lafı vardı. İşte ben insanların ayaklanmasına işte hani şey yaptım. ...baktım hani ön ayak oldum. Sonra benim yanımda insanlar öldü ve ben doktor olarak bir şey yapamadım. Evet. Onların evet. sokakta olmasında hani benim de rolüm vardı. Hani benim yüzümden orada bellilerdi ama... ...ya bu çok insani bir şey. O bu tip ne bileyim... ...orada değilsiniz ama o insani duygu size geçiyor bunu izlerken. ya yani onun ne demek olduğunu biliyorsunuz. Ve o an kala kalıyorsunuz. Veyahut işte hani e, Mübarek'in... E, Bir, bir o şey sekans bence önemli bir şeydi. Şimdi seyretmeyenlere de bir film anlatır gibi bir şey oluyor ama e, yani o e, güçsüz son derece aslında hani mesela e, güçsüz olabileceğini düşündüğünüz bir e, grup olabilir bunlar. Fakat nasıl sözlerini dinlettiklerini hissedebiliyorsunuz ve en sonunda o devrileşe giden noktada işte dev mübarek e, görevi bıraktığında yani o hani mesela işte bir şey vardı kadın e, orada e, ...bu şeylerden, aktivistlerden diyelim... ...hadi örgütleyenlerden... ...hani yaşasın dedim diyor falan... ...vaaa evet. falan böyle... ya yani bu son derecede yine insani bir tepki... ...ve bir e, sıradan vatandaşın... ...bir e, grup sıradan vatandaşın... ...bir grup derken... ...küçük de bir grup değil tabii... ...giderek yayılan bir hareket... ...sözlerini dinletebildiğini hissediyorsunuz. Evet ama zaten gücü? tarihte sadece... ...böyle evet. sıradan ve ama fedakar... E, ...çalışan... Evet sıradan vatandaşların değiştirdiği bir şey değil mi zaten? Yüce Öyle ediyorsun. işte yani ya. ve hamam biz tarihi ve işte genelde dünya olaylarını politikayı biraz farklı okuyoruz. Böyle şahinlerin tepeden uçtuğu, insanların ve sıradan insanların hiçbir gücünün olmadığı bir dünya olarak yaşıyoruz. Yani oradan işte Suriye bir şey yapıyor, yok İran bir şey yapıyor, yok bilmem ne. Dış politikada mesela böyle bir bakış açımız var. E bugün Onun... Yunan olayını da mesela gazetelerden biri şey diye yorumlamış. Azarı yedi, fırçayı yedi ve sustu diye. Yani akıl alacak iş değil. papa Papandreo'dan bahsediyor. Yunan halkı filan yok hiç devrede. Televizyonla... Pardon televizyonda evet. şey bugün TV'de gene şey izlemiştim Hı. ben Yunanistan'daki mülklerin yarı fiyatına satıldığını Türkiye'deki çok fazla e, girişimcinin de gidip buralardan ev fiyatına otel aldıklarını ama vaktinde geç olmadığını isteyen tekrar gidip oradaki şeyleri mülkleri alabileceğini <gülüyor> dair şeyleri <gülüyor> televizyonda da görmek <gülüyor> mümkün. Türk medyası böyle evet. Ya bu bütün tabii basının o kadar e, sorumlu ki bakış açısı ama bu bir yandan hani sadece basında değil demek ki yani toplumda da bunun bir karşılığı ya var evet, yani, <gülüyor> yani. Ama biz basını yani basının eğitici ve öndeki rolü o basında tabi medyada yani. Vallahi Asıl şimdi bu sorumluluk onda. 2007 döneminde Muhtıra döneminde işte Muhtıra'dan sonra daha doğrusu bir e, Türkiye bir demokrasi adeta ürperti bir heyecanı hevesi yaşamıştı. Ayaklanmaya dönüşmese de bir şey vardı yani Böyle bir heyecan vardı bir şekilde Fakat bu nasıl kaybedildi harcandı ve bir e, her şey e, iktidar oyunu haline geldi Beni hakikaten şok ediyor Ve hani bundan sonra ne zaman nasıl bir e, tekrar rüzgar yakalanacak Bunu merak ediyorum açıkçası Çünkü işte gene hep dönüp dolaşıp Kürt sorununa geliyoruz Ve Kürt sorununda aslında herkesin ...demokratikleşmeyi ne kadar içselleştirdiği bir teste tabi tutuluyor. İşte hani diyelim ki tırnak içinde İslamcılar... ...yani Türkiye'de İslami hareketlerin, siyasetle İslam'ın bir arada olduğu en azından... ...yani ben şimdi buna şey bakmıyorum, Hristiyan demokratlar gibi diyelim tamam mı... ...çok iyi bir niyetle yani öyle Aa işte İslamcılar, dinciler falan gibi diyelim yani öyle şey demiyorum asla dünyanın her yerinde dindar insanların da dini değerlerini ön plana çıkardı şey yaptığı çekirdeğinde tuttuğu bir takım siyasi hareketler var. Bu Avrupa'da da var. Yani her yerde medeniyet beşiği falan filan vesaire gibi bakmamak lazım <gülüyor> bu anlamda. Bu medeniyet ölçütü de değil. İnsanların dini inançları var her yerde çünkü. bu bundan dolayı ya orada işte mesela Türkiye'de Bu geleneksel diyelim şeyi daha fazla ön plana çıkarmak isteyen siyasi düşüncenin en büyük şeyi bir anlamda kendi kırmızı çizgisi milliyetçilik. O milliyetçilik duvarında aslında hani dini değerlerde her şeyde paramparça oluyor ve insan kalmıyor. O yüzden işte bir anlamda Türkiye'de de AKP de AKP çok parçalı bir bütün olduğu için tek başına AKP değil aslında. Birçok geleneksel, e, diyelim ki dönüşen muhafazakar eeelıkla demokrasiyi birleştirmeye, bağdaştırmaya çalışan ha, düşünce, hareket, insan, birey vesaire. Bu herkesi bir e, o anlamda Kürt sorunu kırılma noktası yaşatıyor. Bir sınırlarınızın e, tam böyle şey dikilli yer haline geliyor. Ya Hiçbir şey anlaşılmıyor Kürt sorunuyla ilgili ve şu an olay tamamen son derece milliyetçi bir şeye dönüştürülmüş durumda. Bizim polisimiz öldürülüyor, bu, bilmem neler falan işte bunlar zaten böyleler falan haline geliyorlar. Ya oradaki e, hak talepleri vesaire falan filanını konuşmaya çalıştığınızda PKK'cı oluyorsunuz. yani ne alakası var bunun? Yani gerçekten bunu Türk e, meselesi PKK'dan ibaret değil bu aslında ona indirgemek. Ve başka aktörü bırakmamak ortada bütün bu yapılanlar son dönemde. Evet bir de tabii insan şeyden de biraz şaşkınlığa kapılmıyor değil. Yani çok sayıda bu gibi şiddet kullanan ayrılıkçı hareketler vesaire işte Güney Afrika'da, <gülüyor> İrlanda'da ve başka yerlerde. Hepsinde çözümlere ilişkin işte çeşitli konferanslarda buna katılanlar geliyor. ...ve hepsinden konuşulanlardan bir tek ders bile çıkarılmaması... ...gerçekten insana bir umutsuzluğa sevk edecek insanı nitelikte. Yani mesela İrlanda'da bunca yıldır süren ve sonradan işte çözülen diyelim... ...meselede mağduriyetlerin dinlenmesine karar verildikten sonra çözüm olduğunu gören... Hiçbir şey yok yani Türk, Türkiye'de de Kürtlerin senin de biraz önce söylediğin işte hak talepleri neden mağdur bu insanlar bu toplum din din diye düşünülmedikçe ve kanakan kan intikam çağrısından başka bir şeye yer verilmeyince nasıl bir çözüm olması bekleniyor ki? Yani bu burada işte tabii işte yine işte Sri Lanka modeline geliyoruz. Eee ezerek baskı. Çünkü e, devlet şu an onu görüyor. Devlet yani artık e, e, hükümet ve devlet ayrımını da ben yapmıyorum. Dünyanın zaten hiçbir yerinde olmayan bir ayrımdı bu. Türkiye'de de bu ay, şey ayrılık bence giderildi. Artık bir devlet biçimi var evet. karşımızda çünkü. Ee, orada işte yani verilen karar ve bu dün verilen bir karar bir süre önce demek ki verilmiş bir şey bu. Yani ve seçimlerden önce aslında bunun kurgusu yapılmış. Adım adım ilerliyor işte bir algı oluşturuyor. İşte herhangi bir şekilde bu politikaya karşı çıkarsanız eleştirirseniz şiddet yanlısı ve devlet düşmanı haline dönüşüyorsunuz ve devlet sizi de ezebilir. Bu tehdit demoklesin kılıcı kafanızda böyle giyotin gibi sallanıyor. Ee, öte yandan e, herhangi bir şekilde çözüme yardımcı olabilecek, çözüm rol de rol oynayabilecek bütün aktörler, e, ortadan siyasi aktörler Siviller aslında bir anlamda gene ortadan kaldırılıyor. Nasıl ortadan kaldırılıyor? İşte sindiriliyorlar. Ya örgüt sindiriyor ya işte zaten şey sindiriyor. Çünkü iki tarafta keskinleştikçe aradaki tonlar, renkler, söylemler vesaire kayboluyor. İşte 710 tane işte e, diyelim ki e, şeyden e, tırnak içinde gene bölgeden açıklama yaptı. Bunun hiçbir önemi yok. Çünkü o ara renklerden bir tanesi ve dinlenmeyecek. Muhakkak işte şu kadarı bu örgütlerin zaten örgütün örgütü bilmem nenin bilmem falan denecek vesaire. Ya da işte hiç hale alınmayacaklar sadece o bile denmeyecek. Hiç, evet. <gülüyor> söylenmemiş gibi kalacak. ya yani bu böyle bir düzende bir kere bir taraf kaybedecek. Yani bir, bir taraf diğerini boyun eğmeye zorlayacak. Başka hiçbir şey yok. Burada siyasetin olduğu bir ortam değil bu. Sadece çatışmanın, savaşın olduğu bir ortam. Ve bizim maalesef algılarımız da bu yönde kurgulanıyor. Eğer işte şey yaparsanız ve bunu da çok yani gönüllü şekilde görüyorsunuz. Diyelim ki kamuoyu görüşünü oluşturan yazarlar vesaire gönüllü bir şekilde hemen teslim oluyorlar bu taasuba, bu düşünceye. Yalnız ee, tes teslim olmanın da ötesinde bir e, mutabakat işte basına kapalı evet. yapılan basınla toplantıda olduğu gibi onu birazcık da yazmaya çalıştım evet. ben de. Evet. Yani basının işte dört de gazeteyi dışarıda bırakıyor ve tam bir katılım oldu diyebiliyor başbakan. Yani dört gazeteyi çağırmıyorlar, Akreditasyon, eski Genelkurmay'ın evet, akreditasyonunun genel. aynını yapıyor. Genelkurmay bu arada akreditasyonu kaldırmayı düşünüyor. Yani Genelkurmay farkına varmış durumda bunun saçmalının ama maalesef. Ama tam bir Bile. bağlandı. Evet şimdi yani Ankara'da yapılan toplantıda bütün o bağımsız olduğunu iddia eden editörlerinin yanı sıra gelen bütün gazete sahipleri evet. de bir güzel oturdular ve Bu işi bağladılar yani yok böyle bir artık devletin medyası var. Ya özgür düşünmesi gereken yazarlar da aslında bu, bunu yapıyorlar ben ona hayret ediyorum yani e, 2007 döneminde son derece özgürlükçü bir çizgiyi savunmuş demokratikleşmeyi savunmuş vesaire falan filan ve şimdi bu tu tuzağa kendilerini atıyorlar düşüyorlar da demiyorum artık. Bu, yani şimdi yazarlar bir şey yazıyor diye insanlar da onu düşünecek değiller. Ama ister istemez Türkiye'de bunu dengeleyecek bir haberleşme mekanizması olmadığından, bir haber alabilme mekanizması olmadığından ister istemez bu yönde bir şey oluyor, hamur gibi yoğruluyor insanların görüşleri. İşte bunlar canlı bombalar, bunlar insanları öldürüyorlar, bilmem ne. Evet örgüt bunu yapıyor ama bunu hep yapıyordu zaten yani bu yeni bir şey değil ki ve bu bunun Kürtlerin e, hak talepleriyle de hiçbir de alakası yok aslında. Evet, ya evet. dolayısıyla e, bunu aynı şeyi kefeye indirmek ve bir bulamaç haline getirmek, saplamanın ayrılamadığı ve bir o zaman herhangi bir şekilde bir aslında Kürt'ün e, bir Kürdün e, şeyi kimlik talebi eee tamamen e, örgütle bağdaştırılmış oluyor. Ama bunun daha da ötesi var. Bütün hak ve özgürlük talepleri kimlikle ilgili bütün talepler aslında heba oluyor. Güme gidiyor. Biz onun farkında değiliz. evet yani, Halbuki her şeyde son derece modele uygun. Yani Chomsky ile Herman evet. açıkça koydular. Bu rıza imalathanesi nasıl evet. çalışır medyayı böyle bir güzel evet. tamamen uyuyor modele. Yani o köşe yazarları da <gülüyor> Türkiye kendi... modeli işte dediğimiz <gülüyor> bu aslında. Evet Türkiye modeli bu. <gülüyor> yani köşe yazarları da kendilerini tamamen içselleştirip bu muharip medyaya katılıyorlar o kadar yani. <gülüyor> yani bu kadar hani bir rıza bir anlamda paketlenip üretilmek isten bu kadar da olmadı. Ve gözümüzün yok. önünde evet. oluyor. Ya inanamıyor insana mı evet ki görme gö, görmemek işte biraz cehalet bilmiyorum. Yani cehalet derken hani okumakla bunun bir alakası yok. Bir ruhsal cehalet vallahi insanı hayır herhalde. Akika e, mutlu bir <gülüyor> kulan olay. Şimdi şey var. Yani Brezilyalı diktatör Vargas'ın bir lafı vardı. E, dostlarım için her şey, düşmanlarım yargıya diye. Yani bu yani bu işte Güney Amerika'daki Güney Amerika tarihi boyunca ki bir anlamda e, ...bu ulus devlet tarihi boyunca... ...yakın zamana kadar... ...yargının nasıl işlediğini anlatıyordum. Yani dostlarım... ...yargıyla muhatap değil... ...istediklerini yapabilirler... ...düşmanlarımı da ben yargı önüne gönderirim... ...diye. Evet. Yani illa... ...insanları kesip biçmek gerekmiyor. Bir gün evlerinden alıp götürüyorsunuz... ...ve işte bunu söylediğimizde de... ...artık şey gibi oluyor... ...sanki işte bu ergenekon düzenini... ...savunan, işte PKK'yı savunan... bilmem bunu böyle değil... Ee, insanın düşmanına dahi dileyebileceği en iyi şey e, düzgün bir şekilde bir suçu varsa yargılanması düzgün şekilde yani vargasın tarzında değil gerçekten e, e, dürüst şekilde bazen insanlar e, caniler diyelim vesaire nasıl adlandırıyorsak nasıl görüyorsak hak ettikleri şekilde yargılanmıyorlar ama Yani bu... Büşra Ersanlı'ya ve Ragıp Zarakoğlu'na nasıl tutuklama kararı veriyor ya işte ben onu o, yani o, tamamen... o yargı organı evet. yani ne buna, bu sorular bu notlara ne diyorsunuz böyle bir şey olabilir mi yani? Ki bu işte şimdi tabii ki orada Müthiş bir siyasi oyun var aslında Yani orada her şey katman Katman üst üste biniyor ee, Benim mesela demin işte adaletten kaçabiliyor Canilerle derken işte Miloşeviç Falan mesela Sırbistan'daki insanlar Vardı ama biz adaleti Elimize alıp onları Yargılamaya ve öldürmeye yargısını Fazla tabi tutmaya kalksaydık Nasıl bir şey olurdu yani bir Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin falan arkasındaki Mantık aslında bu Fakat bir de şeyin yani masum olmanın Artık gözümüzün ayan beyan önündeki düşünce suçlusu konumundaki bile değil yani düşünce de yok ortada yani insanlara Büşra şey Ersanlı gibi vesaire Ayşe Berkler gibi bu aslında KCK çerçevesinde tutuklanan son derece işte müstahdem kadebesinde insanlar da var. Yani onların suçu ne? Tabi bu arada o kadar her şey üst üste biniyor ki Şimdi bu iş batıya bir anlamda sıçradığında Bu e, aynı zamanda bütün e, Kürtlere işte siyasete bulaşırsanız Bakın hiç bu işle alakası olmayan insanlar bile Hani nispeten daha ayrıcalıklı aydınlar vesaire bile yanıyor Siz ne olursunuz? Evet AKP bir, bir e, Kürtler e, belki... <gülüyor> Şey de ilginç tabi Cumhuriyet Bunu birinci saatte de birazcık konuşma fırsatı bulduk evet. Cumhuriyet Halk Partisi buna bir Binnaz Toprak bin İstanbul Milletvekili evet. İzmir mi? Milletvekili evet. Binnaz Toprak Şey yaptı Bildiri yayınlayalım demiş Burası STK mı demişler Burası Cumhuriyet Halk Partisi yani işte, yok bildirildir yani hakikaten zaten muhalefetin bu anlamda tabi duramayışi acıklığı ama muhalefeti geçtim çünkü muhalefetin zaten kronik sorunları var hepsinin yani bütün partilerin şu an ayrı ayrı sorunları var fakat işte genel olarak yani buradaki şey ya dediğim gibi yani Toplumun kendisi açısından öyle bir noktaya biniyor ki işte bir yandan bir aydın düşmanlığı var. Adeta aydın böyle hep sakıncalı fikirleri savunacak bilmem ne falan filan insan gibi bir onunla doğru bir ezme bindirme falan filan bir ruh hali var bir kere. Özellikle Ondan, 80'den bu yana filan. Evet 80'den öyle. bu yana ve işte demek ki sonuçta işte muhafazakar demokratik hareketle değişip dönüşüp gene aydına olan o bir hıncını kızgınlığını... Ee, bir şey yaparak e, Hani demokratikleşmeyi içselleştirerek değil Gene ez, ezerek e, Bir anlamda dışa vurmuş oluyor Kendinin Yani hiç değişemediğini bir anlamda gösteriyor Yani o kadar yüzücü ve şey yani Bütün bunlar e, Hakikaten ama fark edilmeyen şu e, Orada çiğnenen hak Aslında hepimizin hakkı Yarın öbür gün bu hakkı çiğneyen Çiğneyenlerin de Hak aslında. Kendi haklarını çiğniyorlar. Yarın öbür gün bu devran dö dönecek, değişecek. Bu, bu iktidar değişecek. Sadece bu AKP yapıyor gibi de düşünmek istemiyorum. Dediğim gibi AKP çok parçalı bir bütün. Ve genel olarak bu şu anki düzen çökecek. Muhakkak. Yani dünyada hiçbir düzen yerinde kalmadı çünkü. Ve aynı şey kendilerine uygulanacak. Evet ve çok da geç kal kalıyoruz zaten her bakımdan her evet. açıdan geç kalınıyor bir yandan da bu var işte ya işte bütün bu şey tabi ki muhalefetin kalitesizliği demin söylediğiniz gibi yani muhalefet genel olarak yani bu konuya eleştiri de çok az ses çıkabiliyor hakikaten sadece siyasetten değil Ee, genelde de yani bir eleştiri yapıldığında maalesef çok ciddi bir entelektüel şey taşımıyor içinde. Ee, veyahut da insani değer taşımıyor. Sadece gene birbirine saldırma amacı taşıdığı için e, onun da bir değeri olmuyor. Kaybolup gidiyor ve bir e, işte debelenip e, birbirimizle dövüşüp kendi yarattığımız gölgelerle savaşıp kendi içimize dönük olarak tabii. E, işte inşallah Arap Baharı Türkiye'ye model olur. Evet, evet yani Evet burada evet, bitiriyoruz zaten. Çok teşekkürler. İnşallah size. gelecek hafta ondan sonraki hafta bayramdan sonra ya da ile evet. birazcık dış dünya ile ilgili konuşmak üzere. Evet inşallah. <gülüyor> Çok sağ ol. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar